Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ve nestainuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min enfusina ve min Men ve yudlil Ve la ve la ve Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Fenne istaqal hadis kitabullah ve hayral hadiyetu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnar. Zebercet kitabının şerhinde tevhid kitabının artık son bölümlerindeyiz. Şefaat tevhid elini kapsar. Başında kalmıştık. 126. hadis. Auf bin Malik el-Eş'aî radıyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana Rabbimin yanından bir elçi geldi. Yani bir melek geldi ve ümmetimin yarısının cennete girmesiyle şefaat etmek arasında beni muhayyer bıraktı. Ben de şefaat etmeyi seçtim. Dedik ki ey Allah'ın Resulü Allah için söyle sahabelerin olarak bizi şefaatinin ehlinden kıldın mı? Şöyle buyurdu. Muhakkak sizler şefaatimin ehlindensiniz. Ona, ona dikkatle baktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ben şahit ederim ki şefaatim, ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenler içindir. Bu hadis müslimin şartına göre bir isnadla gelmiştir. Bunu İbne Ebi Asım Es-Sünnede, Ahmet bin Anbel Müsnedinde, İbni İbban, Hakim, İbni Ebi Şeybe, Tirmizi, Tayalisi, İbni Uzeymi et-Tevhid'de, Taberani, Mucemül Kebir'de, Begavi, Mucemül Sahabe'de, Rüyani, Müsned'in de, Lalka'yı İtikad'da, İbn-i Kani, Mucemül Sahabe'de, Ebu Naim, Marifet-i Behaki Beyhak-i ve i̇bn Sakir Asakir, tarih rivayet etmişlerdir. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen, şirke bulaşmadan ölen kimseler için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat edeceği, Böylece sabittir. Bu konuda mütevatir hadisler vardır. Şefaatin dereceleri, çeşitleri vardır. Bunlar akide kitabında, özellikle İman ve Tevhid akidesi kitabında ayrıntılarıyla açıklandı ilgili rivayetlerle. Bu hadis burada şefaatin tevhid ehlini kapsaması bakımından bu babda zikredildi. Yani tevhidle alakasından dolayı. Yine aynı sahabe Avf bin Malik el-Eşcai radiyalan'tan gelen diğer rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir yerde konakladık. Gece başımı kaldırdım. Bir baktım ki askerlerden Semer'in arka kaşından uzun bir şey göremedim. Herkes develerle beraber yere yapmışlardı. Kalktım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yattığı yere gelene kadar insanları yokladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde yoktu. Elimi yattığı yere koydum, soğuktu. Yani oradan ayrılalı demek ki bayağı bir zaman olmuş. Yine insanları yoklamaya başladım. Yani karanlıktan dolayı göremiyor. Bundan dolayı yerlerini yokluyor ben. İnna ve inna ileyhi raciun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayboldu diyordum. Askerlerin arasından çıktım, bir karaltı gördüm ve ona yaklaştım. Bir de baktım ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh, bir veya iki kişiyle beraber. Önümüzde değirmen taşının dönme sesi gibi veya rüzgarın çarptığı kamışların sesi gibi bir ses vardı. Birbirimize ey topluluk sabah oluncaya kadar ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar yerinizde kalın diyorduk. Allah'ın dilediği kadar bekledik. Sonra Muaz bin Cebel, Ebu Ubeyde bin El Cerrah falan yani burada ismini vermedi bir kişi daha ve Avf bin Malik diye seslendi. Biz evet dedik. Bunun üzerine yanımıza geldi. Onunla beraber hiçbir şey sormadan yatağına oturuncaya kadar yürüdük. Sonra buyurdu ki, bu gece Rabbimin beni hangi konuda muhayyer bıraktığını biliyor musunuz? Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Buyurdu ki, beni ümmetimin yarısının cennete girmesiyle şefaat arasında muhayyer bıraktı. Ben de şefaati tercih ettim. Biz ey Allah'ın Resulü dua et de bizi ona layık olanlardan kılsın dedik. Buyurdu ki, o bütün Müslümanlar içindir. O bütün Müslümanlar içindir. Bu da müslim'in şartına göre bir isnatla gelmiştir. Yani önceki rivayette aslında aynı rivayettir. Fakat burada e, hadisin önünde bir kıssa anlatılıyor. Biraz daha ayrıntılı bir rivayet bu. Bu şekliyle Yahya bin Sallam tefsirinde, Hakim Müstedrek'te, İbn Mace, Taberani, Mücemmu'l Kebir'de ve Müsnedü Şami'inde, İbn Ebi Asım Es-Sunne'de, İbnü Zeymet Tevhitte, İbn, Zeym e, İbn Mende El-İmanda, Acuri Eş-Şeriada rivayet etmişlerdir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada ümmeti için en hayırlısını seçtiğine de işaret ediyor. Yani şayet ümmetinin yarısını tercih etse belki bundan daha az olacak. Yani ümmetin yarısı. Çünkü kendisinin gönderildiği andan, kıyamet gününe kadar olan gelip geçen insanların sayısı oldukça kalabalık yani Müslümanların sayısı burada ümmetinin yarısı cennete girecek ya da şefaat edeceksin şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada şefaati tercih ediyor ve sonra diyor ki o bütün Müslümanlar içindir bir önceki rivayet burada Müslümanlarla kastedilenlerin edilenlerin tevhid ehli olduğunu şirk koşmayan Müslümanlar olduğunu ifade ediyor yani münafıklar bunun dışına çıkmış oluyor bütün Müslümanlar bu kapsamda. Dolayısıyla büyük ihtimal bu ümmetten çok daha fazla kişinin cennete girmesine vesile olacaktır. Çünkü Allah Resulü'ne şefaati kabul edeceği için böyle bir yetkiyi veriyor. Diğerinde şefaat söz konusu olmaksızın yarısının girmesi, cennete girmesi söz konusu. Burada ise... Direkt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün Müslümanlar için şefaat etmesi söz konusu ediliyor. Bundan sonra gelen hadisler Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla ilgili hadisler. Yani isim ve sıfat tevhidi konusu. Allah Azze ve Celle'nin kelamı. 128. hadis Cabir bin Abdillah radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde kendisini hac için gelen insanlara takdim eder ve şöyle derdi. Kureş Rabbimin kelamını tebliğ etmemden beni alıkoydular. Bunu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre isnatla rivayet etmişlerdir. i̇bn Mende et-tevhidde, Bukhari, Haluk-ı Efeallibad'da, Hakim, Tirmizi, El-Espani, El-Huccefi, beyan -i Mahaccede, Taberani, mucem Beyhaki, El-Esma ve Sıfat'ta rivayet etmişlerdir. Hadisin burada zikredilmesinin sebebi, Allah Azze ve Celle'ye kelam sıfatının açıkça nispet edilmesi Rabbimin kelamını tebliğ etmemden diyerek Kur'an'ı Allah'ın kelamı olmakla nitelemesi alan kelam sıfatını ispat etmesi bakımından burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kavmini hac için gelen kaflelere şikayet ediyor yani dini tebliğ etmeme Rabbimin kelamını tebliğ etmeme mani oluyorlar diyerek şikayet ediyor kim yardım eder diye nevi yardım istiyor onlardan. Bu davete icabet etmelerini istiyor, davet ediyor. Evet, bu aslında uzunca bir rivayettir. Yani devamında başka şeyler de anlatılıyor. Fakat konuyla alakalı kısmı Allah Azze ve Celle'ye kelam sıfatının nispet edilmesi bakımından sadece bu lafızlar rivayet edilen böyle takdi deniliyor buna. Yani hadisin bir kısmını Keserek rivayet etme. Bazı sahabeler böyle yapmışlardır. Sonraki raviler de yapmışlardır. Mesela bir konuda hadisin sadece bir parçasını delil getirecek. Hadisin tamamını zikretmiyor da delil olan kısmını zikrediyor. Bu sebeple bu saydığım kaynaklarını saydığım e, müellifler, muaddisler bu şekilde taktiği yaparak hadisi rivayet etmişlerdir. Buna taktiği deniliyor. Kısmi rivayet. Allah Azze ve Celle'nin vahiyle konuşması. 129. hadis Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah Teala vahyi söyleyince gök ehli semada kaya üzerinde çekilen zincirin sesine benzer bir çan sesi iştiriler de yere kapanırlar kendilerine cibril gelinceye kadar bu halde kalırlar nihayet kendilerine cibril gelince kalplerinden bu hal giderilmiş olur derler ki ey cibril Rabbin ne söyledi o da hakkı söyledi cevabını verir. Bunun üzerine diğer melekler de Rabbimiz hakkı söyledi, hakkı diye nida ederler. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla rivayet edilmiştir. Lalka-i şerhu usulü itikad ehli sünne vel cemaada, Ebu Davud, i̇bn Hatibul İbban, tarihinde, İbn-i El-İbane'de, İbn-i Zeyme, Tevhid'de, Beyhaki el-Esma ve sıfatta rivayet etmişler. El-Bani'de, Es-Sahih'a da tarihci etmiştir. Kaya üzerinde çekilen zincir yani taşın kayanın üzerinde e, zinciri çektiğinde nasıl o sürtünmeyle bir e, çan sesine benzer bir çınlama çıkarsa e, demek ki Allah Azze ve Celle vahyi söyleyince böyle bir ses çıkıyor ve bunun üzerine melekler kapaklanıyorlar, yere kapanıyorlar. Cibril aleyhisselam kendilerine gelinceye kadar onlar bu halde kalırlar. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın buharide Bedül Vahyi kısmında Kendisine vahyin geliş şekilleri anlatırken bazen bir çans, böyle çınlama sesi duyarım. Bu sebeple işte beni baygınlık kaplar diye anlatılan durum aynı şey meleklere de oluyor demek ki. Allah Azze ve Celle'nin vahyin ağırlığı böyle bir şey. Burada Allah Azze ve Celle'ye vahiy ile konuşma ve o konuşmadan dolayı böyle bir çınlama sesinin meydana geldiği ve iştenlerin bundan dolayı bayıldığı. Burada hadis iza tekellemallahu diye tekellemallahu bil vahyi. Tekelleme yine kelam sıfatıyla zikredilmekte. Yani vahiy ile konuştuğu zaman. Sonra devamında eee maqaale rabbuk. Burada da Allah azze ve celle'ye kavl yani söyleme sıfatı nispet edilmiştir. Yani Allah Azze ve Celle kavl ile kelam eder, konuşur, söyler. Bunların keyfiyeti noktasında, ne şekilde olduğu noktasında bizim ilmimiz yoktur. Yani biz bu manaları ispat ederiz. Allah Azze ve Celle kendisi şanına yakışır bir sıfatta kelam ile kelam eder, konuşur, söyler. Fakat o asla, onun konuşması da diğer sıfatlarında olduğu gibi asla mahlukuna benzemez. Ee, yani burada sıfatın ismi benziyor. Yani insan da konuşur, kelam eder. Allah Azze ve Celle de kelam eder. Bunların e, isimleri benzer. Fakat e, keyfiyetleri, manaları kesinlikle birbirine benzemez. Allah Azze ve Celle bütün sıfatlarında mahlukundan ona, mahlukuna benzemekten münezzehtir. Nasıl olduğu konusunda bizim ilmimiz yoktur. Yani nasıl olduğunu biz Allah'a havale ederiz. Bize bunun ilmi verilmemiştir. Fakat şunu ispat ederiz. Allah Azze ve Celle kelam eder. Onun sesi, onun konuşması, sesi vardır. Çünkü da yine Bukhane'nin muallak olarak rivayet ettiği, başkalarının mevsul olarak rivayet ettiği hadislerde, uzaktakinin de yakındakinin iştebileceği şekilde işteceği bir sesle konuşur diye kıyamet günü ahval anlatırken Allah Azze ve Celle böyle sesle konuştuğu ifade edilmektedir. Allah Azze ve Celle'nin konuşmasının sesi vardır. Fakat bu okunun sesine asla benzemez. Yani biz bunları ispat ederiz. Naslarda geldiği kadar kitap ve sünnet naslarında geldiği kadar ispat ederiz. Bunun dışında bir yoruma Gitmeyiz. Kelamcılar ise yoruma giderler. Ya ispat konusunda aşırı giderler. Allah ve Rasulun ispat etmediği şeyleri ispat etmeye kalkarlar. Veyahut da Allah ve Rasulun ispat ettiği şeyleri tevil ve inkar yoluyla e, iptal veya tahrif ederler. Allah Azze ve Celle'nin semada oluşu 130. Hadis. Ebu Hureyre Radyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sur'un sahibi Görevlendirildiğinden beri ki e, İsrailiyat rivayetlerde suru üflemekle görevli olan meleğin İsrafil aleyhisselam olduğu belirtilmektedir. E, suru, sa surun sahibi görevlendirildiğinden beri, yani o suru üflemekle görevlendirildiğinden beri hazır bir halde arş tarafına gözünü kırpmadan bakmaktadır. Arş yukarıdadır, semadadır. O tarafa gözünü kırpmadan bakmaktadır. Gözünü yumduğunda onu açmadan önce kendisine emrin gelmesinden korkmaktadır. Yani kıyameti, emrini böyle hazır bir halde beklemekte ve gözünü kırpmıyor. Gözünü kırptan da gelir de ben o emirde geç kalırım korkusuyla. Yani surü geç kalırım korkusuyla. Onun gözleri parlayan iki yıldız gibidir. Burada sur ile görevli meleğin vasıfları anlatılıyor. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin semada oluşu da ifade ediliyor. Bu sebeple alimler bunu Allah Azze ve Celle'nin semada oluşuna delil getirmişlerdir. Bu hadis Müslim'in şartına göre bir isnatla gelmiştir. i̇bn Kudame i̇spat Sıfatil Uluv'da Hakim Ebu Şeyh El Azame'de Ebu Naim Hilyetül Evliya'da İbne Bit Dünya El Ehval'de Ebu Mansur Eşşeybani hadis Yahya Bin Ma'in'de, Zehebi El Uluv'de rivayet etmişler. Elbani'de Es Sahihada tarici etmiştir. Burada delil olan kısım arş tarafına gözünü kırpmadan bakması yani semaya, arşa bakması Allah Azze ve Celle'nin arş üzerinde oluşundan dolayıdır. Yine bu da keyfiyetini bizim bilmediğimiz bir şekilde Allah Azze ve Celle arşa istifa etmiştir. Bunu gösteriyor. 131. hadis Kays bin Müslim, Raymullah dedi ki Ömer Radiyalan devesi üzerinde Şam'a geldiği zaman insanlar onu karşıladılar ve dediler ki Ey müminlerin emiri keşke katıra binsen, insanların büyükleri ve itibar sahipleri seni öyle karşılasa. Yani eşeğe binmiş olması, estağfurullah, deveye binmiş olması e, onların nezdinde demek ki e, şeyden daha alçak görülüyor. Yani katır, burcun dedikleri katır e, daha seçkin bir binek, ileri gelenlerin bindiği bir binek. Şam tarafında öyle kabul ediliyormuş. Ömer Radyalan dedi ki, hayır siz izzeti burada mı görüyorsunuz? Semaya işaret ederek izlet ancak şuradandır dedi. Bu da Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnadla gelmiştir. i̇bn kudame Kudami İspat-ı Uluv'da, İbn-i Şeybe El-Hallal es Sunne'de, Ebu Naim hilyet Evliya'da, Darimi El-Reddu cehmiyede Elbani muhtasar Uluv'da tahriç etmişlerdir. Burada Semaya işaret ederek izzet oradan gelmekte. Yani Allah Azze ve Celle'dendir izzet. Allah Azze ve Celle'nin yukarıda oluşuna işaret etmenin fiili olarak sahabeden sabit olduğunu gösteriyor. Yani Allah'ın semada oluşu e, ispat edildiği gibi yön olarak, cihet olarak yukarıya işaret etmenin de caiz olduğunu gösteriyor. Ee, kelamcılar ise Allah Azze ve Celle yönden, cihetten de tenzih ederler. Tenzih etmek gerekmiyor. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde semaya işaret ederek, şahit ol Rabbim diyerek e, semaya işaret etmiş, sonra insanlara böyle göstermiştir, işaret etmiştir. Ya Rabbi ben tebliğ ettim, şahit ol diyerek Allah Azze ve Celle'ye işaret ediyor. Bu caizdir Allah Azze ve Celle'nin dünya semaına nuzulü. 132. hadis İbn Mesud radıyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gecenin son üçte kaldığı zaman Allah dünya semana iner. Sonra sema kapıları açılır. Sonra elini açar ve şöyle buyurur. İsteyen yok mu? Bu durum fecirluana kadar devam eder. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Yala, Ahmet bin Anbel, Kutni en-Nuzul'de, İsmail el-Esbahani, El-Hucce fi beyan rivayet etmişler. Elbani, İrvalül Galil'de, Muhbir bin Hadi, Cami-i etmişlerdir. Tabi benzer şekilde Müslim'de geliyor bu hadis. Ebu İreri Radyalan'tan geliyor. Burada İbn i Mesud Radyalan'tan ve bu lafızla bu şekilde e, Müslim'in şartına göre bir sınatla gelmiştir. Burada aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin eli de ispat edilmekte yani nüzul sıfatı ispat edildiği gibi dünya semağına her gece nüzul etmesi ispat edildiği gibi elini açması da zikrediliyor. E, Yapsıtu yedehu şeklinde el sıfatta ispat ediliyor. Evet. E, fecir duana kadar, gecenin sonuçta birinden Fecir duana kadar Allah Azze ve Celle isteyenlerin, dua edenlerin, bağışlanma dileyenlerin isteklerini karşılamak üzere ellerini elini açar. Evet, bu, e, bunlar bizim e, akılla yorum alanımızın kesinlikle dışında olan şeyler. Bu sebeple işte birileri e, bu konuyu zorlayıp soru sordukları zaman biz selefin tavrı gibi tavır takılmamız lazım. Mesela birisi dese ki işte gecenin sonuçta birinde indiğine göre Allah Azze ve Celle dünya semaına yani dünyanın her tarafında bir gece var. Yani bir tarafında gündüz bir tarafında gece. Bu nasıl oluyor? Böyle sorular soranlara biz İmam Malik Rahimullah'ın e, takındığı tavrı takınmalıyız. Selefin tavrı budur. Mesela birisi ona istiva ne demek? Nasıl böyle sorular sorduğu zaman İmam Malik Rahimullah e, istiva malumdur. Keyfiyeti akılla bilinmez. Keyfiyeti meçhuldür. Ee, bu konuda soru sormak bidattır diyor ve ben seni bir bidatçı olarak görüyorum diyor ve mescitten o adamın kovulmasını emrediyor. İmam Malik Rahim olan bu tavrı Ömer Radyalan'tan alınmadır. Çünkü Ömer Radyalan, Sabih el-Eslemi diye birisinin e, Kur'an-ı Kerim'de bize ayrıntıları verilmeyen konularda, yani şabih dediğimiz konularda çokça soru sorması üzerine onu Kafasındaki şeyler, problemler gidince kadar e, dövüyor, kafasına vuruyor ve onu sürgün ediyor. Sürgün ettiği yerde de bununla kimse oturup konuşmasın diye de talimat veriyor. Yani e, Nas bize bunu bu kadar bildirmişse bizim aklımızın dışında olan yani aklımızın almadığı e, bir şeyler bildirilmişse biz bunlara sadece teslim olur, iman ederiz. Bunun ilmi Allah'ın katındadır deriz. Yani keyfiyetin ilmi. Ama nüzul ispatlanır. Çünkü hadis nuzulü ispatlıyor. Yani biz aklımızla işte nüzulün ne şekilde olduğunu açıklayamıyoruz diye nüzul inkar edersek bu inkardır. Yani kitabı sünneti inkar etmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu neredeyse mütevatir tariflerle gelmiştir ki Allah Azze ve Celle nüzul eder. Dünya semanı nüzul eder. Bu sabit. E keyfiyetini sen açıklayamıyorsun diye inkar etmen, Bu e, işte cehbiler bunu yapmışlardır ve bu sebeple kafir olmuşlardır. Yani nüzulü açıklayamıyor. Nasıl olacak? Allah Azze ve Celle bize kitabında bildiriyor ki leyse kemisi diye şey un ve ve semiul semiul basir. Onun misli gibi yani onun aynısı olan bir şey yoktur diyor. Misil bir şeyin aynısı demek. Allah'ın aynısı olan bir şey yoktur. Sıfatlarında, zatında ve sıfatlarında benzeri yoktur yani Allah Azze ve Celle. Fakat ayetin devamında diyor ki o semidir, yani iştendir ve görendir. İşitme ve görme mahlukta olan şeylerdir. Yani mahluk da iştir ve görür. Ama ayetin başında diyor ki onun gibisi yok. Yani hiçbir kimsenin, hiçbir mahlukun işitmesi Allah Azze ve Celle'nin işitmesi gibi değildir. Hiçbir mahlukun görmesi... Allah Azze ve Celle'nin görmesi gibi değildir. Yani bunlar birbiriyle kıyaslanamaz. İsimdeki benzerlikten dolayı manada benzerlik gerekmez. Nuzul de böyledir. Bizim bildiğimiz nuzul nedir? İşte yukarıdan aşağı inmek. Yani insanların bildiği nuzul böyle. İşte bazıları e, mücessime tarzda. İşte bir merdivenden yüksek basamaktan aşağıdaki basamağa inmek gibi böyle vasılamalara gitmişlerdir. Bu mücessimeliktir. Allah Azze ve Celle sıfatlarında hiçbir mahlukuna benzemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle'nin nuzul ettiğini bildiriyor mu? Bildiriyor. Ne şekilde olduğunu bildirmiyor. Biz nuzul ettiğine iman ederiz. Ne şekilde olduğu kısmını Allah'a havale ederiz. Bu bize bildirilmemiş. Bunu yapmayan insan... Yoruma veya tahrife, iptale, e, inkara giden insanlar da e, küfre girmekteler. Allah korusun. Cehmiyye'nin Allah'ın semada oluşunu inkarı. 133. hadis. Hammad bin Zeyd Rahimullah dedi ki, Cehmiye fırkası bizimle ancak semada bir şey yoktur diyerek tartışırlar. Bu eser Müslim'in şartına göredir. İbn-i El-İbane'de rivayet etmiştir. Hammad bin Zeyd, Tabi'nin büyük imamlarından e, Cehmiye fırkasının özelliği, yani tekür edilen bir fırka, Ehli İslam'dan sayılmayan bir fırka, işte Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar etmeleri sebebiyle e, tekür ediliyorlar. Allah'ın kelamını inkar etmeleri, işte Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemeleri, e, Allah Azze ve Celle'nin semada oluşunu inkar etmeleri, arşına istiva etmiş oluşunu inkar etmeleri gibi, işte Cehniye'nin en önemli özelliğini böyle anlatıyor. Hammad bin Zeyd Rahimullah semada bir şey yoktur diyerek tartışırlar. Yani Allah'ın semada oluşunu inkar ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah azze ve celle'yi görmesi Allah azze ve celle'nin görülmesi rüyet bu da Allah azze ve celle'nin sıfatlarıyla ilgili. 134. rivayet İbn Abbas radıyallahu dedi ki halilin yani Allah ile dostluğun İbrahim aleyhisselama Kelamın yani Allah ile konuşmanın Musa Aleyhisselam'a ve ruyetin Allah Azze ve Celle'yi görmenin Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Ssalem'e özel kılınmasına şaşıyor musunuz? Bu eser Buhari'nin şartına göre sahiptir. İbn ebiyasın es de hakim ziyal makdis el muhtarede, Nesai sunen el Kubrada İbn Sakhir tarihinde lalqayli itikatta İbn Zaymi ettevhitte ve İbn Mende el imanda rivayet etmişlerdir. Burada Halilli'nin yani yakın dostun İbrahim Aleyhisselam'a tahsis edilmesi, ona has kılması. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için de bu sabit olmuştur. E, halillik sıfatı. E, şayet ben işte Rabbimin halili olmasaydım, içinizden Ebu Bekir Halil e, diye buyurduğu sabit olmuştur. E, kelamın Musa Aleyhisselam'a has kılması. Yani Allah Azze ve Celle ile kelam etmenin, konuşmanın Musa Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden ayrıcalıklı kılındığı özelliğidir. Burada Delay-ı Nübüve kitaplarında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini inceleyen eserlerde, bu konuda mesela i̇bn Kesir'in Şemail kitabında da bu tip şeyler var. Elbidaye ve Nihaye'nin bir bölümü oluyor bu. Siyer kısmından sonra geliyor zannedersem. 5. ciltte falan olması lazım Türkçe tercümesinde 5-6. E, Suyuti'nin Hasaisül Kübra kitabında, Beyhaki'nin işte delailinde, bu gibi kitaplarda aslında bütün bu sıfatlarda Peygamber aleyhissalatü vesselamın da e, ortak olduğuna dair deliller zikredilir. Yani halillik sabit. Yani o az önce zikrettiğim hadis sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin halilidir. İbrahim Aleyhisselam da halilidir. Muhammed aleyhissalatü vesselam Kelama gelince... Miraç'ta konuşması ispat ediliyor. Böyle bir takım rivayetler getirip ispat etmeye çalışan alimler var. Yine mesela Musa Aleyhisselam Rabbini göremedi. Fakat bu göremeyiş dünya gözüyledir. Lenterani ifadesi, yani beni göremeyeceksin. Yani sonra işte daha bak diyor. Daha Allah Azze ve Celle tecelli edince işte baygın düşüyor Musa Aleyhisselam. Bu görme İbrahim, İbn Abbas radyalanma diyor ki burada diyor Muhammed ve Vesselam'a hastır. Çünkü rivayetlerde Muhammed ve Vesselam Rabbini gördü mü görmedi mi sahabe arasında bu konu tartışılmış. İbn Abbas Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini gördüğü görüşünde olanlardan. Burada, bunu da böyle bu hadiste ifade ediyor. E, Ebu Zer radıyallahu gelen rivayette ise o bir nurdur. Ben onu nasıl göreyim? diye geliyor. Bu da sahiptir Yani o nur olarak görmüştür. Yani dünya gözüyle fani olan gözler yani vefat etmemiş olan kimseler Allah azze ve celleyi göremezler. Ne rüyalarında ne uyanıkken. Fakat öldükten sonra yani cennet ehli, Rablerini görecekler, işte parlakaya, dolunaya baktıkları gibi, bu konuda insanların hiçbir sıkıntı yaşamadan, karmaşa düşmeden e, dolunay gördükleri gibi, siz Rabbinize bakacaksınız diyerek kıyamet ahvali için, cennet ahvali için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunda ispat ediyor. Yani Allah Azze ve Celle cennette görülecektir. Ama ölmeden önce ile ilgili mesele gelince Ebu Zerr Radyalan diyor ki, Allah Resulü böyle buyurdu, o bir nurdur ben onu nasıl göreyim? i̇bn Abbas Abbas şey Ayşe radyalana tamamen yani görülemeyeceğini ifade edenlerden i̇bn Abbas Abbas da arayı bulan başka bir rivayet daha getiriyor. Diyor ki, Muhammed aleyhisselatü vesselam Rabbini gözleriyle değil kalbiyle görmüştür. Yani buradaki görmenin kalp ile görme olduğunu, bu fani gözlerle görmenin mümkün olmadığını ifade etmiştir. Biz buna böylece iman ediyoruz. Daha ileri boyutta yorumlardan Uzak duruyoruz. Dünya gözüyle Allah Azze ve Celle, yani fani gözlerle görülmesi mümkün değildir. Bu kimseye nasip olmamıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kalbiyle görmüştür. Baş gözüyle gördüğü nurdur. Sadece nurdan ibaret bir şey görmüştür. Ama kıyamette, cennette müminlere has olarak, çünkü kafirler, Kur'an-ı Kerim'deki en açık delillerden birisi, kafirler Rablerine bakmaktan mahrum edilirler diye ifade ediliyor. Tahrim suresinde miydi? Mutaffifin suresinde. Onların kesinlikle Rablerine bakmaktan, onu görmekten mahrum edileceği ifade ediliyor. Burada nefhumu muhalifle delil gelir. Yani eğer kafirlerin cezası Rablerini görmekten men olunmak ise müminler için bu bir ispattır. Yani iman etmelerinin e, semeresi olarak Rablerini açık bir şekilde göreceklerdir. Ee, nitekim buna dair pek çok rivayetler mütevatir derecede rivayetler var yani Rablerin cennette göreceklerine dair Kur'an-ı Kerim'den ayetler var bunlar da İmam Etevi Dakdesinde zikrettik daha ayrıntılı bilgi İbni Kayyım'ın e, Türkçe'ye cennetin tasfiri diye tercüme edilen Hadil Ervah kitabında mevcut Allah Azze ve Celle'nin eliyle yarattığı şeyler 135. rivayet Mücahit bin Cebir Raymullah dedi ki i̇bn Ömer radıyallahu şöyle dedi. Dört şeyi Allah azze ve celle eliyle yaratmıştır. Arşı, kalemi, adin cennetini ve Adem aleyhisselamı. Sonra diğer mahlukata ol dedi. Onlar da oldular. Bu şekilde mevkuf olarak Müslim'in şartına göre bir isnatla Ebu Saidet Darimi, Ennakdu Merisi kitabında Hakim Taberi tefsirinde, Lalka-i Es-Sünne'de İbn-i Batt'a, El-Ibane'de, Ebu Şeyh, El-Azame'de, Beyhaki, El-Esma ve sıfatla rivayet etmişlerdir. Burada e, isnad sayıhtır. Müslüm'ün şartına göredir. Nevkuf gelmiştir fakat bu hükmen merfudur. Nitekim bu bu şekliyle merfu olarak da birçok tarifle rivayet etmiştir ama bunların isnatları zayıftır. Yani sayıh olarak e, gelen tarikinde i̇bn Ömer radyalanmadan bu şekilde mevkuf geliyor. Bu dört şey bu Allah Azze ve Celle tarafından bizzat kendisinin eliyle yaratılmış arş, kalem, yani kaderleri yazan kalem, adin cenneti ve Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı şeyle sabit zaten. İki eliyle yarattı Adem'e diye Saat Suresi 75. ayetinde sabit. Ee, bu, bu hadis bize arşın, kalemin ve adın cennetinde Allah'ın eliyle yaratıldığını diğer mahlukatın ise onlara Allah Azze ve Celle'nin ol dediği ve öyle olu verdiği e, bunu ifade ediyor. Rahman'ın parmakları 136 Ennevvas bin Sem'an el-Kilabi radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Hiçbir kalp yoktur ki Alemlerin Rabbi'nin parmaklarından iki parmağın arasında olmaz. Onu dilerse doğrultur, dilerse eğriltir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Ey kalpleri evirip çeviren, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahiptir. Acurri eş-Şeria'da, Ahmed bin Âmber Sünenü Kübra'da, Nesai, Hakim, İbn İbban, İbn Mace Müsnedü Şamînde Taberani, Tarihinde İbn Asakir, İbni Zeym'i Tevhitte, Darakutni Es-Sifat'ta, İbni usulüs Zemeneyn, Usulü Sünnet'te, İbni Men'de Tevhid'de, rivayet etmişler, Muhbil bin Hadi, Sahihül Müsned'de sayılamıştır. Evet, bu hadis, Allah Azze ve Celle'nin ikiden fazla parmağının olduğunu açıkça ifade ediyor. Rahman'ın, başka bir lafzı, Rahman'ın parmaklarından iki parmak, burada alemlerin Rabbinin parmaklarından iki parmağı arasındadır. Yani kalpler, Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Ama bunu ifade ederken diyor ki Rahman'ın parmaklarının, parmaklarından iki parmağın yani ikiden daha fazla parmağı var Rahman Azze ve Celle'nin. Burada iki parmağı zikrediliyor. Kalpler işte e, bu iki parmağın arasındadır ve bunları evrip çevirir Allah Azze ve Celle. Dilerse doğrultur, dilerse eğriltir. Allah Azze ve Celle'nin o doğrulttuğu kalpler Hidayete açık olur. Allah Azze ve Celle'nin saptırdığı, erilttiği kalpler ise apaçık deliller karşısında kör olur. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi kendisi böyle dua ederek ümmetine de, asabına da bu şekilde dua etmeyi, asla emin olmamayı, yani bugün ak gördüğünü yarın kara görebilirsin, bugün kara gördün yarın ak görebilirsin, bu şekilde sapabilirsin. Bundan Allah'a sığınmayı öğretir bir tarzda, ey kalpleri evirip çeviren, Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl e, diye dua etmiş ve bunu ümmetine öğretmiştir. Allah'ın kulunu sevmesi yani sevgi sıfatı. 137. rivayet Enes Radyaland'den. Yol üzerinde bir çocuk vardı ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanlarla beraber oradan geçiyordu. Çocuğun annesi gelen topluğu görünce oğlunun çiğnenmesinden korkarak ona doğru koştu. Oğlum, oğlum diyerek onu aldı. Topluluk e Alan Resulü, şu kadın oğlunu ateşe atacak değildir dediler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah da sevdiğini cennete atacak değildir. Bunu Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre bir isnatla Bezzar, Ahmet bin Ambel hakim, Ziyaül Makdisi el-Muhtare'de, Ebu Yala, şahab İman'da Liman'da hakir rivayet etmişler, Elbani Es-Sahiyya'da tahriş etmiştir. Evet burada Allah azze ve celleye sevgi sıfatı ispat ediliyor. Habibehu yani Habib kelimesiyle hub, yani hub sıfatı Allah Azze ve Celle'ye nispet ediliyor. Allah sevdiğini cenneme atacak değildir. Burada hem Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin işte mahlukun birbirine rahmetinden çok daha üstün olduğuna vurgu yapılıyor. Hem de sevgi sıfatı ispat ediliyor. Allah Azze ve Celle demek mahlukundan bazı şeyleri sever, muhabbet eder. Allah'ın rahmeti 138. rivayet, tevhid bölümünün son hadisi. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle gökleri ve yeri yarattığı gün yüz rahmet yaratarak onlardan bir rahmeti yerde kıldı, yeryüzünde kıldı. İşte anne yavrusuna hayvanlar ve kuşlar birbirlerine bu rahmetle şefkat ederler. Allah 99 rahmeti de kıyamet gününe erteledi. Kıyamet günü olunca Allah 100 rahmeti bu rahmetle tamamlar. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. i̇bn Mace, Ahmet bin Nabel, İbn-i Ebi Şeybe rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi, Sayhul Musneb de sayh olduğunu belirtmiştir. Evet, Allah Azze ve Celle için burada rahmet sıfatı ispat edilmekte. Aynı zamanda... Ee, Dünyada yeryüzündeki bütün işte rahmet eseri sayılan ne varsa, bütün bunların Allah Azze ve Celle'nin işte yüz parça kıldığı o rahmetin sadece yüzde biri olduğundan cereyan ettiği bildiriliyor. Müminlere kıyamet gününde işte kalan o 99, kendi katında sakladığı 99 rahmeti de bu rahmette tamamlayacak, yüzde yüze çıkacak yani. Bunu iman edenlere has kılacaktır. Yani bunun iman edenlere has oluşu diğer tariklerinde açıkça ifade ediliyor. Allah izin verirse bir sonraki derste Kitabu tahare, temizlik kitabına geçiş yapacağız. Böylelikle tevhid bölümü de tamamlandı Zebercet kitabında elhamdülillah. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü enne ilahe illen tevateke la şerikelek ve estağfurüke ve etubileyki.